Hastalık bu futboldan, hastalık bu sohbetten Hepinize selamlar arkadaşlar Sohbete başlıyoruz Konumuz Konya Spor Galatasaray maçı Alican hoş geldin Hoş bulduk herkese selamlar Selamlar herkese Hiç vakit kaybetmeden başlayalım istersen hı hı. Galatasaray 3-0'lık bir galibiyet aldı Ben maçtan önce açıkçası şunu merak ediyorum Hafta içi yaşananlar malum Şimdi o konuları tekrar açmaya gerek yok ama hani Bu takıma nasıl bir etki edecek Özellikle Fatih Hoca'ya takımın genel haline tavrına Hırsızdan, coşkudan bir eksiklik olacak mı Bu yaşamışta Şanal'ın aler sebebiyle değil ama maça baktığımız zaman takımın konsantrasyonunun gayet yüksek olduğunu gördük aslında ve Galatasaray belki çok iyi top oynamadı çok fazla gol pozisyonuna girmedi ama girdiklerinde attı ve çıktı beklenenden çok daha kolay bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz herhalde Konya Spor deplasmanı olduğu için evet yani kağıt üstünde bakınca Konya Spor deplasmanı hele bir de ocağın son haftasında Konya Spor ile oynuyor olmak kolay bir deplasmanı olmadığını biliyoruz hem hava koşulları nedeniyle hem de Konya Spor'un oyun anlayışı nedeniyle. Evet geçen sene mesela burada puan bırakmıştı Galatasaray. Evet yani birçok kulübünde bırakması muhtemeldir ama Konya Spor gerçekten çok kötüydü. Senin Aykut Kocaman hakkında çok sevimli sözler söylemeyeceğini öngörerek dilersen o sorumluluğu ben alayım ve Aykut Kocaman hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Galatasaray'a geçmeden evvel. Güzel şeyler mi söyleyeceksin? Yani en azından senin kadar sert olmaz diye ümit ediyorum. Şimdi ben Aykut Kocaman herkesin saygı duyduğu bir isim futbolculuk kariyeri sebebiyle. Ki ben de saygı duyuyorum. Aykut Kocaman'ı beğenenler var. Beğenenlere de saygı duyuyorum. Ama oynattığı futbola gerçekten saygı duymak mümkün değil. Topu tamamen Galatasaray'a teslim edip 11 kişiyle topun arkasına geçtiler. Ve akıllarında hiç Galatasaray kalesine gitmek gibi bir durum söz konusu değildi. 15. Yayıncı kuruluş bir istatistik ekrana getirdi ve Galatasaray %87'ye 13 topa sahipti. Bu şayet Tür Telekom Arena'da olsaydı gayet doğal bir sonuç olurdu. Ama Konya Spor'un stadyumunda bunun olması Galatasaray'ın deplasmanı hiç hissetmediğinin net bir göstergesi. Hani dedik ya başta Konya zor bir deplasman, sert bir deplasman ama hiç Galatasaray deplasmanı hissetmedi. Ben senede 5 bilemedin 6 tane Konya Spor maçı izliyorum. Ve gerçekten e, tahammül etmesi zor bir oyun. Yani 34 hafta Konya Spor'un maçını seyredenler varsa Allah sabır versin diyorum. Hani Aykut Kocaman da nasıl bu bu işten eğleniyor, nasıl zevk alıyor onu da bilmiyorum. Gerçekten tam bir anti futbol. Diyelim Konyaspor tarafını istersen noktalandırıp Galatasaray'a geçelim. Yani Kapatmadan şunu söyleyeyim. Buyur. Ömer Ali maçtan sonra Mikson da dedi ki ilk 20 dakikayı 0-0 geçmeyi planlıyorduk dedi. Ya bu bile aslında çok şey anlatıyor. Sen evinde oynuyorsun. Sen niye ilk 20 dakikayı 0-0 geçmeyi planlıyorsun ki? Sen bir 0 önde geçmeyi planla. Galatasaray'da dediğim gibi konsantrasyon son derece üst seviyedeydi. Şimdi 3 tane yeni oyuncusu var Galatasaray'ın ilk 11'inde. Sarakki bir tanesi ilk yarıya Yavranla söylüyorum. Emre Akbaba bir de her ne olursa olsun Falcao'yu ben yeni transfer gibi sayıyorum burada. Yani çünkü ilk yarıda doğru düzgün hiçbir maçta oynamadı neredeyse. Ve aslında bu 3 oyuncunun bile ne kadar çok şey değiştirdiğini, değiştirebildiğini iki maçtır görüyoruz. Yani Falcao 2 maç 2 gol. Akbaba 2 maç 2 gol. Sarakki 2 maç 2 asist. Sadece skoru olan katkıları değil. Yani özellikle Sarakki sayesinde Ömer Bayram'ın da mutlaka temposunu, coşkusunu, mücadelesini bir kenara koymak lazım ama sol kanat Sa Sarakki sayesinde büyük akıyor gerçekten. Bugün sağ kanadın da gayet güzel işlediğini gördük. Uzun zaman sonra belki bir 25-30 maç sonra iyi aktığını gördük. Ama işte bu sol tarafı biraz daha tehdit haline getirmen sayesinde oluyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde daha önce de konuşmuştuk çok daha önlem alınabilir bir takım dönüşüyorsun. E, nitekim iki gol. Sol kanattan, bir gol de sağ kanattan yapılan ortalarla geldi. Özellikle Falcao'nun golünde benim dikkatimi çeken yani Ömer Bayram gerçekten çok sert bir top gönderdi cezası aslında. O zeminde, o havada o topu kontrol etmek, gol vuruşu belki çok üst düzey değildi ama kontrolü çok iyiydi Falcao'nun. E, bu arada geri gelmişken şeyi de söyleyeyim. Zemin felaketti Konya'da gerçekten. iki tane de sakatlık oldu. Ne kadar zeminle alakalıdır şimdi bilmeden atıp tutmayalım ama ya, o zeminde futbol oynamak gerçekten e, bazı sıkıntılar yol açabilir. Fatih Terim biliyorsun hep Ocak ayını işaret etmişti. Hı hı. Ve Ocak ayının dönüşünde yani ikinci yarının başlamasıyla Birlikte, kupa maçlarında da bunu gördük. İştah anlamında çok daha farklı bir Galatasaray izliyoruz. Ki ilk yarı bitmeden önce de 5-0'lık Antalya Spor maçında bunun sinyalini vermişti. Evet. Fatih Hoca çok tecrübeli bir adam. Yani benim kendisiyle ilgili en beğendiğim durum şu. Her yeni döneminde kendisini daha nasıl desem upgrade edilmiş. Daha üst bir versiyona evrilmiş şekilde gördüm hocada. Yani 2000'de gitti... İkinci döneminde geldiğinde daha farklıydı. Euro 2008'de çok daha başka bir Fatih Terim vardı. 2012 senesinde üçüncü kez Galatasaray'a geldiğinde biraz daha olgundu. Ve bu da yani hocanın en olgun versiyonu diyebiliriz. Yaptığı hatalardan ders çıkaran bir adam ve bu operasyonu hep bahsettiği bu operasyonu olabilecek en yumuşak şekilde yaptı. Yani şimdi Real Madrid Paris Saint-Germain maçındaki kadroyu bir hayalet. Şu anda PSG 11'inde oynayan oyuncuları hayalet. O değişim, o geçiş bunu zamana yaydı. Böyle pat diye Galatasaray'a zarar verecek şekilde o oyunculara kızıp sert değişiklikler yapacağına onun yerine bunu zamana yaydı ve bunun meyvesini de çok güzel bir şekilde aldığını düşünüyorum. Yani bugün görüyoruz Belanda'dan yine yeri gelince yararlanacak Fatih Hoca ama Belanda 2 süperlik maçında da ilk 11'de çıkmadı ki Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya da ihtiyacı var. Seri her ne kadar çok iyi bir kısa pas istasyonu olsa da uzun pasların konusunda ciddi bir zaafı var. Galatasaray'da eksik gördüğüm nokta oydu. Sen Sarakki'den bahsettin ama Sarakki'nin yaptığı bin Indirmelerin yarısı maalesef boşa gidiyor. Çünkü kafayı kaldırıp o tarafa pas atan oyuncu olmuyor. Lemina menzil olarak çok uzakta kalıyor. Defansın arasına çok girdiği için. O pası atacak seri var. Seri de kısa pas al ver oyuncusu yani. O uzun pasları ya tercih etmiyor ya görmüyor ya cesaret edemiyor top kaybı olmasın diye. Dolayısıyla o 3 oyuncu Galatasaray'ın orta sahasındaymış gibi gözüküyor. 3 oyuncu arasında o pasları atacak bir oyuncuya ihtiyacı var esasında Galatasaray'ın. Aslında seri o topları atabiliyor ya. Yani bilmiyorum belki özgüveni birazcık düştü. Belki kendini fiziksel olarak iyi hissetmiyor. Benim bildiğim seri o pasları yani ben atar ben de öyle çünkü. biliyorum ama hiç Galatasaray da forma giydiğinden beri o pasları attığına şahit olmadım. Dolayısıyla hani Sarakki'den daha verimli faydalanabilmesi için şimdi bugün Sarakki yarın Onyekuru daha. Onyekuru ekledi Galatasaray'ın o pasları atabilen bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben eksiklik olarak gördüğüm en büyük şey bu. Orta sahada ters topları, diagonal topları atabilecek bir oyuncu. Yani bakalım inşallah seride toparlar da o bölgede şey olmaz. Belanda'ya tekrar ihtiyacı kalmaz galiba. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yok zaten Belanda oynayacağının şey. seri oynasın. Bir problem benim gözüme çarpan tabi bunun stoperlerden birinin özellikle Marcao'nun eksik olmasıyla da alakası olabilir ama geriden oyun başlatma konusunda hala sıkıntı yaşıyor Galatasaray. Yani Lemina ve Seri mümkün olduğunca oraya yardımcı olmaya çalışıyorlar ama Ya o daha şeyden, çabuk... Ahmet Çalık'tan ötürü. Marcao varken öyle bir sıkıntı ben izlemedim kupa maçlarında da bir önceki Süper Lig maçında da. Aksine Marcao, Marcao işte o Sarakki o topları en çok Marcao atıyor biliyor musun? Evet evet. Makanla başka getirdiği problemler var ama o konuda o konuda çok, bayağı toparlıyor. Çok Süper Lig'in çok üst seviyesinde, çok iyi bir top dağıtıcı. Gerçekten geriden oyun kurma aklı olarak ve hani yetenek olarak çok iyi bir ayağı yok ama aklı var ve vizyonu var. Hı, hı. çok iyi görüyor. Çok iyi görüyor. Çok iyi görüyor. Çabuk bir oyuncu. Yeri gelince kendi de dribling yapıyor. Hani menzilinin dışında kalırsa o pas atamayacağı kadar uzun bir durumdaysa biraz dribling yapıp ondan sonra çıkarıyor ayağından. Evet. Aslında tam bir şey böyle marka. Prototip üçlü savunmanın en solunda oynayacak. Kesin oyuncu. öyle. Kesin öyle evet. Evet. Falcao diyordun. Falcao'nun gol atmış olmasına dikkat çekecektim yani Falkaun'un işte bunu hep konuştuk yani herkes de biliyor Falka golcü bir oyuncu ve onun ondan daha iyi almaya devam etmek için gol atması şart. Mesela dün Murici konuşurken ne dedik hani yaptığı asist attığı gollerin hiçbir önemi yok. Vedat o takımın evet. önemli bir bağlantı parçası ama Falka'da öyle bir durum söz konusu değil. Falcao'nun yaşaması için nefes alması için gol atması lazım. Yani gol atması için de cezası aslında bugün olduğu gibi topla buluşturulması lazım. lazım. Yani golcüler için su içmek gibi bir şeydir. Yani nasıl insanoğlu su içmeden belli bir gün hayatta kalamazsa golcüler de gol atmadan hayatta kalamazlar. Falcao'nun her maç pozisyona girmesi, şut atması lazım. Ve bugün gol atmış olması gerçekten o anlamda önemli. Emre Baba Allah nazarlardan korusun. Gerçekten inanılmaz geri döndü. Yani böyle bir geri dönüş hiç tahmin evet. hayal etmezdim. Gerçekten hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak kendini müthiş hazırlamış Yani demek ki sezonun ikinci yarısıyla yatıp sezonun ikinci yarısıyla kalkmış yani böyle Hayallerinde rüyalarında tekrar formaya kavuşmak varmış Helal olsun yani çok büyük bir iş çok karakter gerektiren bir iş. Evet. O zaman en çok kimi beğendik iki takımda da? Var mıydı Konya'da Konya'dan gibi? herhangi birini beğenmedim ben. Peki Galatasaray'dan? Mariano'yu seçebilirim açıkçası. Beklentimin çok üstüne çıktı. Hem hatasız oynadı hem bir tane asist yaptı. O kadar kötü bir standlarda alıştırdı ki herhalde Mariano. Evet. Yani Onun da etkisi olabilir. Mariano gerçekten motoru açtı diyebiliriz yani. Mariano'nun son iki şampiyonlukta da aslında Şubat ayından sonra kazandığı ivme, takıma kazandırdığı ivmeyle her iki şampiyonluğunda önemli bir oyuncusuydu Mariano. Tekrar bir toparlamış yani bayağı toparlamış. Lines'in dönmesine muhtemelen orada rekabeti arttırmış. Ben ya evet Mariano'yu seçeceğim. Fatih Terim'in bu Lines'e onu tercih etmesinin sebebi de oydu. Sonradan hata yaptım dedi ama işte oynayınca da gerçekten büyük bir oyun aklı orada Mariano. Sırf o attığı top bile yani gösteriyor kalitesini. Kesin. Kesin. Ama ben yine de en beğendiğim oyuncu olarak Sarak'ı öne çıkarmak istiyorum. Yani çocuk hiç durmuyor ya. İnanılmaz bir sprinter yani. Çok bizim alışık olduğumuz bir şey değil bu. Yani ligde. işte bak hiç enteresan. çok kolay, birimiz kolay görmüyoruz. Birimiz sağ bek seçtik, birimiz sol bek seçtik. Yani şimdi Liverpool'dan örnek vereceğim tabii ki. Aynı lig değil, aynı örnek değil, aynı takım değil ama işte yani Trent Alexanderla Robertson, değil mi? Liverpool'un bekleri. Yani günümüz futbolunda beklerin bu oyuna kattığı çok fazla şey var. Takımı, sıradan bir takımı alıp veya şöyle söyleyeyim sıradan doğru kelime değil. iyi bir takımı alıp çok iyi bir takım haline getirebiliyor beklerinizin performansı. Evet. Yani çünkü birçok şeye imkan veriyor. İyi oyun kuruyorsa orta sahanızdaki oyuncunun ileri gitmesine sebebiyet verir. İyi sprint atıyorsa kanat oyuncularınızın forvet gibi oynamasına sebebiyet verir. Yani sizi her zaman rakipten bir adam daha fazla gösterecek bir pozisyon bence modern futbolun en önemli pozisyonu bekler. Bence de öyle yani şimdi özellikle Liverpool örneğini verdim. Galatasaray örneğine baktığımız zaman oyunu rakip yarı sahada oynamaya çalışan takımlar bunlar. Dolayısıyla onların adı bek. Aslında hücumcu bunlar yani. Tabii, tabii. Evet toparlarsak Galatasaray'da iyiye doğru gidiş sinyalleri devam ediyor. Şampiyonluk şarkısı dillerden düşmüyor. Yaşanan tüm bu ne diyelim ona? Olumsuzluklara, olumsuzluklara rağmen. Gelin. rağmen gelen böyle çıtırtılara çatırtılara rağmen gündemi meşgul eden sansasyonel açıklamalara rağmen Galatasaray sağda iyiye doğru gidiyor. Kapatmadan şunu sorayım Buyur. çok kısa. Maçın hakemi kimdi? Adı neydi? Ee, Hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum da adını ben unuttum. de hatırlamıyorum. Çünkü iyi hakem maç bittiği zaman bu maçın hakemi kimdi diye soracağın hakemdir. Çok güzel Giyerek özetledin. Kapatmak istiyorum. Gerçekten çok güzel özetledin. Evet. Evet kapatalım o zaman. Hastalık bu futbol Bugünlük bu kadar izlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sosyal medyada desteğinizi bekliyoruz. Gerek Twitter'da gerek Instagram'da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.